Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Abdest alırken organları peş peşe yıkamanın hükmü nedir? Bu hususta mezheplerin farklı görüşleri vardır. Hanefi ve Şafii mezheplerine göre sıra ile yıkamak sünnet, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre ise farzdır. Maliki ve Hanbeli mezhepleri, Delili şuradan geliyor onların delili. Yani Rabbimiz ayette belli bir sıra koymuştur. Dolayısıyla bu sıraya uymak, Maide suresi 6. ayete göre farzdır demektedirler. Ancak Hanefi ve Şafii mezhepleri de bu hususta bu ayetin sıra hükmünü çıkarmamışlardır. Yani sırayla yıkanması hükmünü. Ancak Peygamberimiz de tabi ki bunu tahsis ettiği için, yani abdest şeklini bize öğrettiği için, sırayla alınmasını öğrettiği için sünnet hükmünü vermişlerdir. Dolayısıyla bütün mezheplere göre abdest almak isteyen birisi, sırayı da gözetirse hepsinin görüş, görüşüne de uygun hareket etmiş olur. Yani abdest alırken Peygamberimizden bize öğretildiği şekilde, Sırayla hareket etmek bütün mezheplere göre yerine getirilmiş bir ibadet olacaktır. Abdest hakkındaki ibadet olacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.